1813 numaralı konu, Hz. Ömer'in, Allah'ın bazı kulları vardır ki kendisini terk etmek suretiyle batılı öldürür, yerine getirmek suretiyle de hakkı yaşatır, buyurması, Hz. Ömer şöyle buyurmuştur, Allah Teala'nın bazı kulları vardır ki, kendisini terk etmek suretiyle batılı öldürür, yerine getirmek suretiyle de hakkı yaşatır ve insanları iyiliklere teşvik ederler, teşvik edildikleri iyiliklere koşarlar, İnsanları kötülüklerden men ederler, kendileri bir kötülükten men edildiklerinde ondan vazgeçerler, korku ile ümit arasında bulunurlar, görmedikleri halde Allah'a ve onun azabına kesinlikle inanırlar, korku kendilerini Allah'a samimi olarak bağlanan ve dolayısıyla kurtulan kimselerden yapmıştır, bu fani dünyayı, ebedi olan ahiretleri uğrunda feda ederler, hayat onlar için bir nimet, ölümse cömertliktir. Öldüklerinde Hurilerle evlendirilirler ve ölümsüz hizmetçilere sahip olurlar.